38 ve 39 Dediler ki hepiniz oradan inin. Dedik ki hepiniz oradan inin. Eğer tarafından size bir hidayet gelir de kimler benim hidayetime uyarsa artık onlar için hiçbir korku yoktur. Ve onlar mahzun dolacak değillerdir. Küfredenler ayetlerimizi yalanlamış işte onlar cehennemliktirler ve onlar ateşte temenni kalıcıdırlar. Allah subhanahu ve teala, Hazreti Adem'i ve eşini uyardığını, İblisi ve Adem ile eşini cennetten indirdiğini belirtmekte. Burada kast olunan onların soylarıdır. Onlara kitaplar indirilecek, kendilerinden peygamberler ve elçiler gönderilecektir. Ebu Ali'nin dediği gibi hidayetten maksat peygamberler, resuller ve ilahi beyandır kardeşlerim. Evet. Onlar için hiçbir korku yoktur. Ne beklenen ahiret korkusunda korku, ne de dünya işlerinde kaybolan şeyler hususunda üzüntü vardır. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala Saha suresinde ikiniz birden topluca oradan inin. Bir kısmınız bir kısmınız için düşmandır. Artık kime de katından bir hidayet gelirse ve kim benim hidayetime tabi olursa o bir daha sapıtmaz ve şaşırmaz. i̇bn Abbas der ki dünyada şaşırmaz ahirette de mutsuzluğa düşmez. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse Muhakkak ki onun için çok sıkıntılı bir hayat vardır. Ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz. Taha 123-124 Nitekim burada da kardeşlerim. Küfür edenler ayetlerimizi tekzip edenler, işte onlar cehennemliklerdir. Ve onlar ateşte temelli kalıcıdırlar buyurulmaktadır. Yani ateşte sürekli kalacaklardır. Kaçıp kurtulmaları da imkansızdır. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün bir hadis, bir hutbe irad eder. Ve uzunca bir hutbenin akabinde cehenneme ehli olan cehennemlikler orada ne öldürülür ne de diriltilir. Fakat cehennemde bir topluluğa işledikleri suçlardan dolayı ateş değmektedir. İşte öldürülen onlardır. Onlar kömür haline geldiklerinde kendilerinde şefaat izni çıkar. Hadisi bu meyandadır. Bu hadis Müslüm'de, iman babında gelmektedir. Sesim net mi? Ses yok mu? 40 ve 41. ayetler Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi hatırlayın bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size olan sözümü yerine getireyim ve yalnız benden korkun yalnızdaki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime iman edin onu inkar edenlerin ilki olmayın ayetlerimizi az bir paha ile satmayın ve yalnız benden sakının. Evet. Kırklan 41. ayetler böyle. Burada İsrail oğullarına verilen nimetler gündeme getirilir, kardeşlerim. Allahu Teala İsrail oğullarına İslam'a girmelerini, salat ve selamın en üstünü kendisi üzerinde bulunan Muhammed aleyhisselama tabi olmalarını emrediyor. Ve kendilerini tahrik etmek için ataları İsrail'i yani Allah Nebisi Yakup Aleyhisselam'ı hatırlatıyor böylece ayetin manası ey Allah'a itaat eden salih kulun oğulları siz de hakka tabi olmakta babanız gibi olun tıpkı ey cömert oğlu şöyle yap ey kahraman oğlu düşmana saldır ey bilgin oğlu ilim et talep et demek gibi Keza <gülüyor> Nuh ile beraber taşıdıklarımızın soyundan muhakkak ki o çok şükreden bir kuldu ayeti de böyledir. Evet. Abdullah ibn Abbas'tan gelen bir rivayette Yahudilerden bir topluluk Anas. Ali Selatü vesselam'ın huzuruna geldiklerinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onlara dedi ki: "İsrail'in Yakup olduğunu biliyor musunuz?" Evet. Allah için doğru dediler. Ali Selatü vesselam "Allah'ım şahit olsun." diyor. Abdullah ibn Abbas'tan nakildi. İsrail kelimesi Allah'ın kulu demek gibiymiş kardeşlerim. Size verdiğim nimeti hatırlayın. Allah'ın İsrailoğullarına verdiği nimet onların üzerinden kayayı kaldırması, kendilerine men ve selva indirmesi ve Firavun hanedanının köleliğinden kurtarmasıdır. Yani Allah'ın nimeti kendilerinden nebiler ve resuller yaratması ve kitabı indirmesidir. Evet kardeşlerim. Hani Musa aleyhisselam ey kavmin Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani sizden peygamberler var, et, var etmiş ve sizi krallar kılmıştı ve size alemlerden hiçbirine verilmemiş olan şeyi vermişti diyor Mayı'da 20'de. Şimdi burada da demek ki kendi zamanlarında hiçbir kimseye verilmemiş olan şeyleri. Yani size nimetin verdiğin nimeti hatırlayın ayeti konusunda size ve atalarınıza vermiş olduğum lütfumu nitekim onları bu sayede firavunun ve kavminin esaretinden kurtarmıştı. Ve akabinde, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size olan sözümü yerine getireyim. Demek ki aleyhissalatü vesselam geldiğinde ona inanmak üzere Sizden aldığım ahdimi yerine getirin ki ben de size yerine getireyim. Sizin sonradan gelen nesillerinizin işlediği suçlar neticesinde boynunuza koyduğum ağırlıkları ve zincirleri üzerinizden kaldırıp atayım. Evet, demek ki Allah'ın ahdinden maksat İslam dinidir ki kullarının ona tabi olmasını istiyor. Allah'ın onlardan razı olup onlara cennete girdirmesidir. işin neticesi. Evet. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. i̇bn Abbas'tan gelen nakilde kardeşlerim, sizden başkalarının yanında bulunmayan bilgi, sizin yanınızda olduğu halde onu ilk inkar edenler siz olmayın, diyor. Evet. Ve ayetleri mi az bir paha ile satmayın. Ayetlerime inanmayı, Resulumu tasdik etmeyi dünya nimetleri ve arzularıyla değiştirmeyin. Çünkü onlar azdır, fanidir diyor Rabbimiz Sübhanehu ve Teala. Evet. Yine bu konuda gelen nakillerde yani az bir arzı ile onu almayın. Sırf tamah ederek geçici bedel mukabilinde Allah'ın ismini izlemeyin buyuruyor. Ve ebul Ali'den gelen nakilde kardeşlerim ayetlerimden herhangi bir ücret almayın diyor. Onların yanındaki kitabın başında ey Ademoğlu bedava öğrettiğin bedava öğretildiğin gibi bedava öğret. Ve yalnız benden sakının. Fakva Allah'ın emrine itaat ederek amel etmek ve Allah'tan bir aydınlık üzere ilahi rahmeti ummandır kardeşlerim. Fakva Allah'tan bir ışıkla, Allah'ın azabından korkarak ona isyan etmeyi bırakmandır. Yani yalnız benden sakının ayetin manası Allah-u Teala onlara hakkı saklama, hakkın tersini açıklama ve Resulle muhalefet konusunda dayandıkları esası tehdit etmektir. Şimdi burada şunu karıştırmamak gerekir kardeşlerim: ayetlerimi az bir paha ile satmayın. Bu ayet keremeden yola çıkarak birçok insan hata etmişler. Kimi Kur'an'ın parayla satılmasının haram olduğunu iddia etmiş. Kimi daha değişik şeylere girerek birçok fikir üretip gitmişler. Kimi namaz kıldıran insanın ücret alamayacağını bakın Allah burada kitabı veya ayetleri az bir pahaya değişmeyin demiştir diyerek yorumlara gitmiştir. Durum böyle değildir. Burada Allah subhanahu ve teala indirmiş olduğum emir ve nehiileri, yani burada bütün umuma değil alim olan kendilerinden ahit almış olan insanlara sesleniyor yani o umumdan bazı şeyleri çıkarıyor seçiyor bunu insanlardan gizlemeyin insanlardan aldığınız bazı şeylerle yani az bir pahayla Allah'tın size vereceği şeyi karşısında ters etmeyin Aynen bunu inşallah ömrümüz olursa Mayide suresinde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir, fasıklardır, zalimlerdir diye üç ayrı gelen Mayide 44, 46, 47'de Allah nasip ederse orada geniş bir şekilde izah etmeyi düşünüyorum. Ama burada yakalamamız gereken nokta Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu emir ve nehirleri ters düz etmeme. Burayı yakaladınız değil mi? İlk burada yakalamanız gereken bu. İkincisi de Hazreti Ömer zamanında Allah kendisine rahmet etsin bir kabile geliyor. Ey Ömer bize imam tayin et de hem bize Kur'an'ı öretsin hem namazımızı kıldırsın cemaatta insanları sevk idare etsin diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onlara bir imam tayin ediyor bir hoca gönderiyor bugünkü tabiriyle. Bunun da iaşesini çekin. Bunun da rızkını verin. Çünkü bunun işi sizi sevk ve idare etme ve dünyalık şeyini kazanmaya fırsat bulamaz diyor. Ve ilk buradan başlıyor. İmam gönderme, imamın iaşesini kazanma falan buralardan gelir Ama Kur'an öğretme ve Kur'an'ın karşılığında bir ücret alma bu farklı bu farklı Allah razı olsun Allah gökteki o yıldız gibi seni de ışıtsın 42 ve 43 hakkı batıla karıştırıp da bile bile siz gerçeği gezlemeyin namazı kılın zekatı verin ruke edenlerle birlikte rükü edin Allah subhanahu ve teala Yahudileri dayanmakta oldukları hak ile batılı karıştırma ve birbirine katma hakkı gizleyip batılı açığa çıkarma gibi davranışlarında nehyediyor ve hakkı batıla karıştırıp da bile bile siz gerçeği gizlemeyin buyuruyor. Bakın bu noktaya çok dikkat edin. Burada iki şeyi birden men etmekte. Ve batıla karşılık hakkı ishar edip onu açıklamalarını emretmekte. Ve bunun için de hak İbn Abbas ne diyor? Hakkı batıla karıştırıp da bile bile gerçeği gizlemeyin. Yani hak ile batılı batıla karıştırıp da bile bile gerçeği gizlemeyin. Yani hak ile batılı doğru ile yanlışı birbirine karıştırmayın diyor. Hakkı batıla karıştırıp da hak ile batırı birbirine katmayın ve Muhammed Aleyhisselam konusunda kullara doğru nasihat edin diyor. Çünkü kardeşlerim onların kitabında ne vardı? Onlar diyor seni öz çocukları gibi bir daha diyor. Öz çocukları gibi ne yapar? Tanırlar diyor. Tanıdıkları bildikleri halde ne yapıyorlar? ve Vesselam'ı yalanlama yoluna gidiyorlar. Onun için Allah Subhanahu ve Teala onları uyarıyor. Ve akıbetlerini hatırlatıyor. Ve onlara ameli tavsiye ediyor. Namazı kılın. zekatı verin. Ruh edenlerle birlikte ruh edin diyor. Demek ki ameller İnsanın birçok şeyini ne yapıyor? Düzeltiyor, güzelleştiriyor. Evet. Yahudilik ve Hristiyanlık Allah katında değil bir hurafedir. Yani mevcut Yahudilik ve Hristiyanlık. Eskisi değil. İbn Abbas diyor ki Bile bile gerçeği gizlemeyin ayetinin tefsiri. Sizin yanınızda bulunan peygamberini ve onun getirmiş olduğu gerçeği girlemeyin. Siz onun geleceğinin elinizdeki kitaplarda yazılı olduğunu bilmektesiniz diyor. Evet. Zannedersem eğer yanlış hatırlamıyorsam saf beşte miydi? Size adı Ahmet olan bir peygamberi müjdeler diye geliyor. Bu İncil'de de Tevrat'ta da olan bir ayetti kardeşlerim. Onlar Allah Subhanahu ve Teala'nın resulünün geleceğini kitaplarında biliyorlar. Hatta şöyle bir hadis kitaplarını okursanız özellikle Selman'ın imanıyla alakalı Selman İran'da o zamanın önde gelen krallarının oğruyla arkadaş. Ona da telkin ediyor. Bir olan Rabb'a iman ediyor. İkisi dağlara çıkıyorlar, ovalara çıkıyorlar. Her türlü şeyden kendilerini uzak tutuyorlar. Babası hile yaparak oğlunu tekrar saraya çekiyor. Selman buna çok içerliyor ve yollara düşüyor. Arıyor zamanın en bilgini kim? Ve bula, bula bir rahibi buluyor. Rahibin yanında Allah'ın takdir ettiği kadar kalıyor. Ve Allah'ın dinini Azze ve dinini öğreniyor. Ve rahip çok yaşlı ölüm döşeğine düşüyor. Bakın Selman'daki ilimdeki hırsına bakın. Senden sonra ben kime gideyim? Bana kimi tavsiye edersin dediğinde o falan yere git. Vallahi ondan başka yeryüzünde alim var mı bilmiyorum diyor. Ve Salman onun yanına gidiyor. Onu da çok yaşlı buluyor. Kısa bir mühlet sonra o da ölüm döşeğine düşüyor. Ve akabinde ona da aynı şeyleri söylediğinde o da falana git diyor. Onun yanında da az bir süre kalıyor. O da ölüm döşeğine düşünce sen Yesfip denilen kara taşlığa git. Oraya zamanın nebisi Resulü gelecek. Kavma onu çıkaracak o da oraya iclet edecek diyor. Tefsiri fazla uzatmak istemiyorum kardeşlerim bu mayanda. Burada dikkatimizi çekmek istediğim nokta şu. Yakaladınız mı ne demek istediğimi? Demek ki onlar öz çocukları gibi Aleyhisselatü ve Selam Efendimizin geleceğini ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. İşte Allah Subhanahu ve Teala bu gerçeği onlara hatırlatıyor. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile gerçeği gizlemeyin diyor. Evet. Namazı kılın, zekatı verin, rükü edenlerle birlikte rükü edin. Evet. Tane. Rabbimiz Subhanahu Kuvveti ehli kitaba namazı kılın buyurmakta. Bakın dikkat edin. Onların Hazreti Peygamberle birlikte namaz kılmalarını emretmiştir. Zekatı verin buyurmakta. Ali Selatü vesselama zekat vermelerini emretmektedir. Ruk'u edenlerle birlikte ruk'u edin buyurmakta. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden rükû giden gidenlerle birlikte rük'uye gitmelerini emrediyor. Yani onlarla beraber olun buyurmakta. Şimdi, hatırlar mısınız Muaz'ın Yemen'e gitme kıssası var birçok alim sahih olmayan uydurma derecesindeki olan tarafını zikreder de hiç bu yönlü olan bölümünü sahih olanı zikretmez bilir misiniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Muaz'ı Yemen'e gönderiyor ve bakın ne diyor siz kitap ehli bir kavme gidiyorsunuz. Onları Allah'ın birliğine davet edin. Yani kitap ehlinden kasıt kimdi kardeşlerim? Yahudiler ve Hristiyanlar değil mi? Önce bozdukları, kitabı tersiz ettikleri, ibadetlerinde Allah'a şık koştukları noktaları bırakıp, bir olan Allah'a Azze ve Celle'ye şirksiz bir ibadeti tavsiye ediyorum. Hemen akabinde Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a eğer şayet bunu tutarlarsa onlara günde beş vakit namazı emret. Sonra bunu tutarlarsa onlara mallarından zekatı emret. Zekatı da orta bir maldan al. Mazlumun ahından sakın. Çünkü Allah'la mazlum arasında hiçbir perde yoktur diyor. Hadisin aslı sıhhati budur. Bu hadisi bırakırlar. Neyle hükmedersin? Ashabının sözüyle. Bulamazsan kalbimle. Ve güya aleyhissalatü ve sellem kalbine vurarak isabet ettin, isabet ettin, Merhaba. isabet ettin demiş. kalemi var aslında buraya bak. Bu hadis zayıftır. Hatta uydurma derecesindendir. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Tirmizi'nin 1343 nolu rivayetinden gelir. Burada Muaz'ın kabilesinden bir şey der. Hadis sıhhatli değildir. Maalesef insanlar belli bir görüşlerine basamak tayin edebilmek için bunu kullanırlar. Ama sahih değildir. Bu, Darimi'de, de, Nese'yi de, Tergip'te, de, birçok sünenlerde gelir kardeşlerim. Bunun oralarda zikredilmesi, meşhur olması, illa onun sahih olması manasına gelmez. Bunu güzel anlayalım inşallah. <gülüyor> Bu konuda genişçe bir izahat almak isteyen kardeşlerim İbn Hazım'ın Usulü Din diye insan yayınlarından çıkan ince bir kitabı var. Bunu bulup alıp okumanızı tavsiye ederim. Usulü Din İbn Hazım ve insan yayınları. Evet. 44 Siz insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitabı da okuyorsunuz. Hiç aklınızı başınıza almayacak mısınız? Evet. Allah subhanahu ve teala başkalarına emredip kendilerini unutanları hatırlatıyor. Ey ehli kitap. İnsanlara biri yani iyiliği yani hayrın tümünü emrederken kendi nefsinizi unutmamanız ve insanlara emrettiğiniz şeyleri yapmamanız diyor, size nasıl uygun düşer diyor. <gülüyor> Siz kitabı okuyor ve Allah'ın emrinde kusur işleyenlerin durumunu biliyorsunuz kendi kendinize yaptığınız şeyi nasıl olduğunu düşünemiyorsunuz. Uykunuzdan uyanın, körlükten gözünüzü açın diyor. Evet kardeşlerim, bakın Abdurrezzak'ın Mamer'den, onun da Katade'den bu ayeti kerime konusunda naklettiğine. İsrailoğulları insanlara Allah'a itaat etmeyi ve Allah'tan korkmayı emrediyorlardı. Buna karşılık onlar kendileri Allah'ın emirlerine muhalefet ediyorlardı. Böylece Allah azze ve celle onları utandırmıştır. Evet. Kureyş diyor ki Kureyş siz insanlara iyiliği emreder de ayet konusunda ehli kitap ve münafıklar insanlara namaz ve orucu emrediyorlar ve emrettikleri şeyi kendileri yapmıyorlardı. Bunun üzerine Allahu Teala onları utandırmıştır. Dolayısıyla kim bir hayrı emrederse o hayra en çok koşan kendisi olmalıdır buyurmuştur. Evet. Abdurrahman bin Zeyd bin Eslam bu ayet konusunda Yahudilere bir adam gelip hak olmayan ve rüşvet bulunmayan bir şeyi sordu. Bunun üzerine Allahü Teala siz insanlara iyiliği emreder. Kendinizi unutur musunuz buyurdu. Buradan maksat kardeşlerim Allahü Teala Yahudilerin yaptıkları bu davranışı kınamış ve onların kendileri hakkında yanılmalarından dolayı onları uyarmıştır. Onlar hayrı emrediyorlar ve kendileri yapmıyorlardı. Maksat onların iyiliği emredip kendilerinin yapmamaları değil yapmadıkları halde emretmeleridir. Çünkü iyiliği emretmek herkes için bir görevdir. Ancak uygun olan emredilenle birlikte iyiliği kişinin kendinin de yapması ve onlardan geri kalmaması, kalmamasıdır. Bakın bu konuda Şuayb Aleyhisselam'ın dilinden Rabbimiz Hu ve Teala ne diyor? Ey kavmin, Rabbim'dan benim bir belgem olduğu ve bana bir rızık da verdiği halde ona karşı gelebilir miyim? Söylesenize. Size yasak ettiğim şeylerden aykırı hareket etmek istemem. Gücümün yettiği kadar ıslah etmekten başka bir dileğim yok. Paşarım ancak Allah'tandır. Ona güveniyor ve ona yöneliyorum dedi. Hut 88 Buyurun. Dört beş <gülüyor> yaşa dini bilgiler var mı diye soruyor. Bitti. Ancak Kur'an ve Sünnet. O da büyüklere düşüyor tabi. Evet. Marufu emretmek ve işlemek vacittir. Selaf ile Halef'ten İslam alimlerinin sahih olan görüşlerine göre, birini bırakmakla diğerinin insan üzerinden sakıt olması gerekmez. Bazılarda da günah işleyenler diğer günahları işlemekten menedilmez demişlerdir. Ama <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi kardeşlerim, kim bir münker gördüyse, onu ne yapsın? Eliyle izale etsin. Diliyle izale etsin. Kalbiyle izale etsin diyor. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sen yap sen yapma demiyor. Her kim her kim bir münker görürse diyor. Allah Subhanahu ve Teala Allah Subhanahu ve Teala bu emre uyan ve ilim eden, amel eden, davet eden, iyiliği emredip, kötülükten nehy insanların arasına bizleri de katsın inşallah. Amin. Kardeşlerim, i̇bn Abdullah'tan gelen bir rivayette, bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor. İnsanlara iyiliği öğretip, Onunla amel etmeyen alimin misali insanları aydınlatıp kendini yakan çıranın misali gibidir diyor. Yakaladık mı? Bunu anladınız mı kardeşlerim? İlmiyle amel etmeyen alimin misali şu kandile benzer diyor. Nasıl kandil etrafını aydınlatmak için kendini yakıp bitirirse işte ilmiyle yani insanlara iyiliği öğret emredip onunla amel etmeyen alemin misali de böyledir diyor. Allah hem ilim eden hem de amel edenlerden eylesin kardeşler. Evet. Yumuşaklığın süslemedi, sertliğin edinemedi bir şey yok. İnşallah biraz yumuşak olur. Ben size bak hiç kızmıyorum. Hiç şunu diyorum mu size? Allah'ın ayetleri okunurken susun ki rahmet olmasınız diyorum mu size? Demiyorum değil mi? Evet. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Miraca çıkarıldığım gece bir topluluk gördüm ki ağızları ateşten makaslarla kesiliyordu bunlar kimdir dedim bunlar insanlara iyiliği emredip kendilerini unutan dünya ehlinden ümmetimin hatıplarıdır dediler onlar kitabı okudukları halde hiç akıl etmiyorlar mı evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yine bir sözünde miraca çıkarıldığım gece Dudakları ve dilleri ateşten makasla kesilen bir insan topluluğuna rastladı. İyice bir bunlar kimdir dedim. O da insanlara iyiliği emredip kendini unutan ümmetinin hatıplarıdır bunlar dedi. Bunlar hiç düşünmezler mi dedi. Evet. Rabbimiz subhan ve hüvete Böyle duruma düşmekten hem bizi hem de kıyamete kadar gelen neslimizi Müslümanları korusun kardeşlerim. Yine İmam Ahmet'in Ebu Vail'le naklettiği bir rivayette Usami'ye Osman hakkında konuşmaz mısın diye soruldu. O da görüyor görüyorsunuz ki ben o konuda konuşmuyorum. Sadece sizi dinliyorum dedi. Ben ilk açanın ben olmasını istemediğim bir konuyu Osman'la benim aramda olanları konuşmam. Allah'a yemin ederim ki Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini işittikten sonra üzerinde emir olsa ben bir adama sen insanların hayırlısısın demem. Yanındakiler ne dediğini işittim diye sorulduğunda ben Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini işittim. Kıyamet gününde adam getirilir ve cehenneme hatırlılır. Bağırsakları çıkartılır. Değirmenci merkebinin etrafında dolandığı gibi dolanır. İnsanlar toplanır. Ey filan, senin şanın ne oldu? Sen dünyada bize iyiliği emreder, kötülükten ney ederdin. Şimdi... Senin bu halin nicedir diye ona sorarlardır. O der ki diyor, evet. Ben size iyiliği emrederdim ama kendim tutmazdım. Kötülükten nehyederdim ama kendim uzak durmazdım. İşte diyor, gördüğünüz gibi halim böyledir. Sen edersin. Bu ayetle alakalı bu kadar tefsir yeter kardeşlerim. Demek ki Rabbimiz Sıbhan-ı Kuvveti siz insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitabı da okuyorsunuz. Hiç aklınızı başınıza almayacak mısınız? buyuruyor. Bu ayeti tutanlardan eylesin. Bunun da mükafatını Biliyorsunuz değil mi? Hiçbir gölgenin olmadığı o arşın gölgesinin altında gölgelenmek değil mi? Burayı hatırlarsak herhalde bu ayetin kıymetini bu ayetle amel etmenin ne manaya geldiğini daha rahat yakalarsınız. Ersiz evet, 45 ve 46 Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Gerçi bu ağır gelir ama hoşu duyanlara değil onlar ki rablarına kavuşacaklarını ona döneceklerini kesinlikle bilirler evet. bakın bu ayette de kardeşlerim sabır ve namaz ardarda arda birlikte zikredilmiş Rabbiımızpan ve tane biz kullarına Sabır ve namazla yardım istemeye, ancak müminlerin güç getirebileceğini, bu ağırdır ama diyor. Bakın Bakara'nın başında kim huşudu yer demişti müminler değil mi? Ancak bunlara bu kolay gelir diyor. Ahireti isteyerek farzlara ve namazlara sabrederek yardım dileyin. Sabrın oruç olduğunu da söyleyen insanlar çıkmıştır. Aynen aleyhissalatü vesselam efendimizin şu sözünden yola çıkarak oruç sabrın yarısıdır. Denildi ki sabırdan maksat günahlardan kaçınmaktır. Bunun için Allahü Teala sabrın yanı sıra ibadetlerin en üstün olan namazı zikretmiştir. Ömer i̇bn gelen bir nakilde kardeşlerim, sabır iki çeşittir. Musibet anında sabır güzeldir. Ondan daha güzeli, Allah'ın yasaklarına karşı sabır etmektir, diyor. Evet. Allah'ın Resulü Aleyhissalatü Vesselam'da sıkıntılı bir durum olunca derhal namaza dururdu kardeşlerim. Demek ki, Tabırla namaza durma, namazla Allah'tan yardım dileme bizim de ne olacak? Tuzdurumuz olacak. Bunu böylece öğrenelim, böylece amel edelim. Evet. Ey kitap, ey ehli kitaptan hahamlar ve rahipler. Kendiniz Allah'a itaata vererek ve rızasına yaklaştıran kötülüklerden ve münkerden alıkoyan namazı kılarak Allah'tan yardım isteyin diyor Rabbimiz. Bunu yapmak Allah'a boyun eğen, Allah'tan korkan, mütevazi kişilerden başkası için zordur ve ağırdır. Daha önceki ayetleri böylece ne yaptık? Bağladık. Aleykümselam ve Evet. İbn-i bu ayetin manasından açığa çıkan her ne kadar hitabın İsrail oğullarına uyarı saadetinde varit olmuş ise de bu husus onları kastetmemiştir, itibar umumdur der. Tabi doğruyu en bilen, en iyiliğen Allah'tır. Onlar ki Rablarına kavuşacaklarını, ona döneceklerini kesinlikle bilirler. Bu ayet kardeşlerim, yukarıdaki sözü ne yapıyor? Tamamlıyor. Ve ayetin topluca manası şöyle oluyor. Namaz veya bu tavsiye, Rablarına kavuşacaklarını kabul eden, kesinlikle bilen ve huşu eden kişilerden başkalarına ağır geleceğe zikrediliyor. Onlar kıyamet günü, haşır olunacaklarını, Allah'ın huzuruna götürüleceklerini ve ona döndürüleceklerini bilirler. Onların işlerinin Allah'ın iradesine dönük olduğunu, Allah'ın adaletle dilediği şekilde onlar hakkında hüküm vereceğini bilirler. Onlar öbür dünyada dönüşe ve cezaya yakinen inandıkları için emirleri işleme ve yasakları terk etmek onlara kolay gelir.